Evet saat 10 14 geçiyor. Bugün 17 Haziran 2013 pazartesi günü. Gezi kalkışmasının gezi direniş yükselişinin de 19. günündeyiz. Ve çok ağır bir gerilimin hüküm sürdüğü ve kutuplaşmanın arttırıldığı bir şey özellikle de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı iki mitingle de bu kutuplaşmayı, gerginleşmeyi artırır nitelikte. Çeşitli suçlamalarla e, dolu, tehditlerle dolu kalabalık bir gruba yaptığı konuşma var. Bu alana giremeyen kardeşlerim var. Ve referanslar da İstanbul için Türkiye demektir, İstanbul demek, İstanbul demek, Orta Doğu demektir, İstanbul demek, Balkanlar demektir, Kuzey Afrika demektir, Avrupa, Asya Afrika demektir diyor. Bu kadim Osmanlı başkentinden, bu dünya şehrinden, bu dünya başkentinden tüm yeryüzünü ve yeryüzündeki tüm dostlarımızı selamlıyorum demiş. Evet onun dediği üzere de yani başbakanın dediği üzere de bu dünyanın merkezinden, Dün buram buram gaz kokuyordu. Bundan önceki günlerde olduğu gibi polis şiddeti en yoğun bir şekilde yaşanıyordu bu dünya. Evet gazlı çeşmedeki yapılan büyük mitingin yapıldığı yer dışında her yerde evet. büyük polis şiddeti vardı. Ve bütün herhangi bir yolun geçilmesi imkansızdı. Birçok arkadaşımız buradan gidemedik mesela biz de. Evet. Burada gecelemek zorunda kaldık. Gazeteciler sarı basın kartı olması zorunda biliyorsunuz. Sarı basın kartı olmayan gazeteciler gözaltına alınıyor. Doktorlar gözaltına alındı. Bundan önce avukatlar gözaltına alınmıştı. Neredeyse bütün bu acil durumlarda gerekli olan kurumların temsilcileri gözaltına alınmıştı. Bir şekilde geçtiğimiz 18 gün içerisinde. 19 Dünya gün içerisinde. başkentinden de bunları söylüyor yani... E, Malezya, Kuala Lumpur burada mı? Pakistan burada mı? Makedonya, Üsküp burada mı? Gosti var burada mı? Pristina burada mı diye sormuş. Türkiye fotoğrafı görmek isteyen varsa farklı bir referans e, sistemi kullanıyor. Böyle bir e, Müslüman referansıyla gidiyor. Fakat e, onun arkasındaki e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına e, ait... Bir grubu da tamamen dışarıda bırakıyor. Evet, Bütün bir evet. kesimi dışarıda bırakıyor. Biraz planlı programlı yapılan şeyler. İlk hatırlıyorsunuz Gezi Parkı eylemleri sırasında spontane bir şekilde dünyanın her tarafında neredeyse... ...insanlar Gezi Parkı'nda olan dayanışmalarını dile getirmek için alanlara çıkmışlardı. Daha herhangi bir organizasyon ya da örgütlülük olmadan... ...hadi o örgütlülük varsa bile Facebook'tan ya da Twitter üzerinden olarak... ...birbirini tanıyan tanımayan insanlar... ...alanlar inip desteklerini sunmuştu. Bu sefer daha kurumsal bir yapıyla karşı karşıyayız galiba. İnsanlar bir çatı altında bir araya gelip... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la sevgilerini ve güvenlerini sunduklarına dair de bazı haberler geliyor. Bosna, Makedonya, Endonezya gibi ülkelerde mesela bu tip fotoğraflı karelerini... ...oralardan gelen kareleri görebilmek mümkündü. Son derece tehditkar da birçok ibaresi var. Kullandığı dün Başbakan Erdoğan, tek tek hesap soracağız diyor... Ve hem uluslararası medyayı hem Türkiye'deki bütün gezi dirilişiyle ilgili olan e, ne kadar insan varsa onları da suçluyor. Ve lobilerin adamları, insanları olmakla da suçluyor. Öte yandan mesela çarşı grubunun bayrağı orada çarşıya ait olmayan bir e, bayrak şeklinde çarşının. ...temsil edilmesi... ...gibi bir durum var. Evet fontları değişik. Çarşının ağasındaki... ...o anarşinin nasıl da gitmiş. Gayet efendi... ...uslu bir çarşı yazısıyla karşı karşıyaydık... ...aslında Çeş kazlı Çeşme'de... ...özür dilerim. Ee, çarşıdan da aynı zamanda bir basın açıklaması vardı. Dün gerçekleştirilen... E, ...dünerken saatlerde gerçekleştirilen... ...evlerinden gözaltına alınan... ...arkadaşları hakkında... ...buna da bir kulak verebilme fırsatını... ...biraz ilerleyen saatlerde... ...ilerleyen dakikalarda bulacağız... Ve Beşiktaş'ta da olaylar vardı aynı zamanda. Kurtuluş'ta da aynı şekilde polis müdahaleleri oldu. Oldukça yoğun polis şiddetine de görüldüğüne dair haberler geliyordu. Taksim bugün itibariyle yaya trafiğine açılmış fakat araç trafiğine açılmamış. Bununla alakalı bazı gelişmeler var. Bizim ekleyebileceğimiz bunlar Pınar önçüm bir yazısı vardı sizin yayına girmeden önce bahsettiğiniz Evet park şimdi çiçek gibi oldu mu diye bir soruyor Yani o kadar zor yazıyorum ki çünkü biliyorum aklını ve vicdanını ipoteklemiş olan için Yazdıklarımızda söylediklerimizde bir komplonun bir oyunun parçası olacak Fotoğraflara inandıramayacağız can havliyle kayıt, tutuş, kayıt tuşuna basılmış videolara ikna edemeyeceğiz hatta bakmayacaklar bile tenezzül etmeyecekler fikirlerini değiştirmekten korkacaklar. Taksim'den Me Mecidiyeköy'e kadar gaz bulutu içinde sürülen içine sürülen insanların terörist olduğuna inanan oh diyecek. İstanbul ıı, yani bir otele girip insanların maskelerini, gaz, gazın acısını bir lokma azaltan solüsyonları toplamak, beyaz önlükleriyle doktorları arkadan kelepçelemek, bunlar üzerine düşünmek gerçekten fikrinizi değiştirebilir. Bakmayın o zaman diyor. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı direnişçileriyle buluştuğunda amacım sizi oradan çıkmaya ikna etmek değil, yanlış anlamayın. Sadece birbirimizi dinleyelim, bu önemli demişti. Evet. Şimdi sorayım güven mi? Daha önceki doğru olmayan yönlendirmeleri için ikna etmeye çalıştığı insanların güveni mi? Birlikte poz verip... Birlikte poz verip buyurun. Evet birlikte poz verip... E, e, ...pazar günü için parkta buluşmaya sözleştiği gençlerin güvenliği mi diye soruyor. Ve şimdi şöyle söylüyoruz sizin güvenliğinizi biz sağlarız yeter ki gelin ve oradaki ruhu anlayın diyen bile çıkmıştı pazar günkü bu, valiyle konuşmada diyor. Pazar sabahı görebildiğim kadarıyla demiş bir Gezi Parkı manzarası pazar sabahı dün gitmiş orayı gezmiş Pınar Önç ve diyor ki Gezi Parkı hüzün vericiydi. Belli ki üç güne yıkılacak inşaat kalıntılarındaki yazılmalar bile silinmiş. İçeride tek bir kağıt parçası bırakılmamış hummalı bir çiçeklendirme faaliyeti sürüyordu. Bir polisin şimdi çiçek gibi oldu dediği parkın banklarına çimenlik kısımlarına polisler uzanmıştı. Yatıp ağaçların arkasından arasından pardon gökyüzüne bakıyorlardı gülüşerek muhabbet ediyorlardı. Park güzeldir, her şey tam da bunları yapabilmek için başlamıştı zaten. Yoğun gazdan kaçarken dahi bostana ektiklerine basmamaya çalışan binlerce insan bunu istiyordu. Bunu görmediniz, bütün görmediklerinizle birleşti diyor. Ben savaş muhabiri değilim. Taksim'de bu yazıyı yazdığım binanın üst katına çığlıklar geliyor. Sirenler, sloganlar yükseliyor. Yapma diye bağıran kadın sesleri duyuyorum. Ağzımda maskeyle yazı yazmaya çalışıyorum Bu hal normal bir hal değil Park temizlendi diyelim Herkes de döndü evine bu akşam Siz AK Parti seçmenleri Bunun üzerinde yükselen bir iktidara edecek lafınız yok mu? Gidin oyunuzu verin Çok da sevin partinizi Ama diğerlerine yönelmiş açık nefrete Bu hale hiç mi itirazınız yok? Gerçekten bu mu istediğiniz? Misal Yaralı sayısını yazınca inşallah seni ne zaman yaralı göreceğiz diyenlerin azınlıkta olmasını umut ediyorum. Bir ses umuyorum. Yazıyı akşamüstü 18'de yollarken sonrasından gerçekten korkuyorum. Bunu görmüyor musunuz diye sormuş. Evet. Evet şimdi de. Beşiktaş'ta olaylarına gidelim. Gezi Parkı eylemlerindeki tı... tı... Beşiktaş'ta. Eylemlerdeki tavırları nedeniyle gözaltına daha doğrusu ön plana çıkan çarşı grubunun önemli isimlerinin evleri polis tarafından basılmıştı ve gözaltına alınmışlardı. Çarşı grubuna yönelik suçlamanın organize suç örgütü olduğu iddia ediliyor. Dosyayla ilgili savcılığın gizlilik kararı aldı aynı şekilde belirtilen noktaların arasında. Yani Beşiktaş çarşı grubunun kurucularından, grubun kurucularından Sarı cemla kaplı Cem Yakışkan, ve çarşının pankartını, pankartlarını yazan Deve Erol lakaplı Erol Özdil dün geçtiğimiz gün sabah saatlerinde e, polis tarafından evlerinden gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişi sayısı 22 olarak açıklandı. Anılan, bu gözaltına alınan kişilerden 11'inin çarşı grubuna bağlı olduğu söyleniyor. Çarşının dün bir oturma eylemi gerçek, e, vardı Beşiktaş'ta ve orada da yaptıkları bir açıklama vardı. İstiyorsanız şimdi e, ona bir kulak verelim. Değerli basın mensupları, çarşı olarak Gezi Parkı olaylarının başladığı ilk günden itibaren çevreye ve kamu mallarına zarar vermeyi reddeden bir çizgi içerisinde provokasyonlardan uzak durarak demokratik protesto hakkını kullanan halkımızın yanında onurlu duruşumuzu sergiledik. Lakin üzülerek takip etmekteyiz ki arkadaşlarımız çete kurmak ve yağma amaçlı tehdit suçlarını işlemekle itham edilmektedirler. İstanbul Valisi tarafından yapılan basın açıklamasında ve devletin resmi kurumlarında tarafından yapılan bilgilendirmelerde hedefin çarşı olmadığı beyan edilmiş olsa da mevcut durum soru işaretleri içermektedir. Hatırlatmak isteriz ki çarşı haksızlığa karşı eylemlere katılan tüm bireylerin içerisindeki asi ruhtur ve bedene indirgenemez. 1982'den bu yana Haktan ve adaletten yana olan tavrımızı koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın sürecin huzur içerisinde ve kimsenin zarar görmeden bitmesi için verdikleri emeğin bilinciyle semtimizde arkadaşlarımızı beklemeye ve konuyla ilgili gelişmelerin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Tüm koma dikkatine saygı ve sevgiyle sularız. Ayrıca bugün... <gülüyor> Ayrıca bugün İstanbul'un birçok yerinde bizi provoke etmek amaçlı açılan pankartların ve bayrakların bizle alakası yoktur. Zaten A harfine baktığınızda bunu da göreceksiniz. Bunu da belirsiniz. Teşekkür ederiz, arkadaşlar, evet, Biz, Biz buradayız, oturuyoruz, herhangi bir yürüyüş veya eylem içerse değiliz. Bunu da tüm kamuoyuna tekrar bildiriyoruz. Günlerce Sizle beraber olmak isteyen Abbas Ağa gelsin, burada oturuyor olacağız. Kamuya zarar vermeden arkadaşlarımızı burada oturma eylemiyle bekliyoruz. Evet, çarşı grubu, Beşiktaş'ın çarşı grubu, çarşının hedef gösterilmesine karşı buradayız, oturuyoruz. Hiçbir eylem yapmadan burada oturup bekleyeceğiz. Semtimizde göz altına alınan arkadaşlarımızı beklemeye ve olayın takipçisi olmaya devam edeceğiz dediler. Ayrıca da ufak bir açıklama daha yaptılar ve başka yerlerde İstanbul'un çeşitli yerlerindeki muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kadıköy Çeşme'deki mitingini kast ederek başka yerlerde açılan çarşı bayraklarının bizde ilgisi yoktur şeklinde bir açıklama yaptılar. O da zaten puntolara ve A harfinin yazılış biçimine bakıldığı zaman anlaşılır diyorlar. Evet. Çok acemice yapılmış bir acele belki de acelece yapılmış bir şey aynı zamanda. Yani herhangi bir geçmiş olmadığı zaman neyin ne olduğunu bilinmediği zaman ortaya Cahilce çıkarılıyor. Aceleden ortaya çıkan verdim. bayrak bu şekilde oluyor galiba. Yani internet sitelerine baktığınız zaman böyle biraz muhafazakar olarak nitelendirebileceğiniz... ...ya da iktidar yanlısı olarak nitelendirebileceğiniz internet sitelerine baktığınız zaman da... ...gayet mağrur ve gururlu bir şekilde çarşı grubu da e, kazlı çeşmedeydi şeklinde... Yazık. E, ...demeşleri görebiliyorsunuz. Öyle, bu gerçek değilmiş evet, ama. Evet. Peki şimdi... Şimdi ne var? Ya bugün aslında okumuştuk e, haberlere başlarken... Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin yazılı bir açıklaması vardı. Başbakan gazetecileri hedef göstermekten vazgeçmeye başbakanına hedef göstermekten gazetecileri vazgeçmeye çağırıyoruz demişti yapılan yazılı açıklamada. Bu açıklama sırasında da işte gözaltına alınanların serbest bırakılması, can güvenliği sağlanması gibi noktaların altı çizilmişti. Şimdi elimizde bir ses daha var. O da dün sarı basın kartı olmayan gazetecilerin gözaltına alınışlarına dair bir görüntünün. Ses kaydı. Belki o görüntü olmasa da o ses e, nasıl olayların gerçekleştirdiğini insanların dinleyicilerimizin gözleri önüne getirebilir. Dün en tuhaf, Dünün en tuhaf ve yadırgatıcı, yadırgatıcı açıklamalarından e, biriydi. Yani sarı basın kartı olup olmadığına bakılıyor gazeteci kartlarına. Evet sarı basın kartı yoksa göz altına alınabiliyor ve daha kötü bir muameleye tabi tutulabiliyor. Hatta uluslararası basın mensuplarına da hasmane düşmanca bir tavır var. Şimdi ona bakalım. Basın mı? Kartınızı göreyim. Basın kartını göreyim. Birini de Basın kartını görememeli olsun. Sarı basın kartı istiyorum. Sarı basın kartı istiyorum. Bakayım ona. Bunlar geçerli değil. Bunlar ajansın verdiği şeyler. Bunlar geçerli değil. Al şunu. Güvenlik şurayı teslim bu ikisi. Göre yapıyoruz. Başın, Bu kadar başın, içimize başın. girmeyin. Basınçsınız oradan çekin lütfen. Bir buyurun şey, bir şeylerize. Buyurun, şey buyurun biraz sonra. Şurası, bir şey. Tamam böyle tamam, dışarı abi. durun. Çıkmaktan çekin. İçime girme. Çekim bir şey. İçime şey giriyorsun buraya giriyorsun. Pası ver. Versene. Why? Why? Versene. Pası ver. Okay. Actually no. Nobody should interfere. I want get home. get home. Go home. Go, home. go home. Kadim İstanbul başkentinden, bu dünya şehrinden, bu dünya başkentinden tüm yeryüzüne, yeryüzündeki tüm dostlarımıza, başbakanın da teyimiyle giden seslerden de bazılarıydı. Bir yabancı gazeteciye go home diye bağıran polisler, ayrıca da sarı basın kartından başkası geçerli değildir diyen Bağıra çağıra gazetecileri, genç gazeteci, kadınları itip kakalayan Kargı hatta birinin tulumba. birinin baretini de yerde parçalayan polis manzaraları başbakanın deyimiyle evet, dünkü... Evet karga tulumba alınan gözü altına alınan gazeteciler vardı sadece evet. bu şekilde sesli olduğu gibi... Normal bir akış sürmüyordu. Gazeteciler Karkatulumba gözaltına alıyor. Dünyanın birçok şehrinde, birçok dost ve kardeş şehrinde günlerdir oradaki kardeşlerimiz bizim için haykırıyor. Yalana, dolana, talana hayır diyenler bizimle beraber yürüyor. Günlerdir bizim için gösteriler yapıyorlar diyen ve kadim Osmanlı başkentinden, bu dünya şehrinden, bu dünya başkentinden her yeri selamlayan. Başbakanın bir başka göremediği yerden, selam vermediği yerden bir başka İstanbul'dan bazı sesler ve görüntüler de bizim elimizde bulunuyor. Evet bugünkü bu programı da böyle tamamlamış oluyoruz. Açık Radyo. Evet gene özel yayına devam etme durumundayız. Ve bir programın sonunda hoşça kalın deyip bir başka programın çerçevesi içine girip günaydın demek gibi bir durum var. Merhaba. Merhaba Ömer Madra bendiniz ve Can Tombil gene Gezi Parkı ayaklanması diye başlayan ve özellikle de bütün Türkiye satına ve başka dünyadaki çeşitli kentlere de yansıyan Yayılan, yansıyan olayları biraz daha gazetecilerin, dostlarımızın ve yazarların gözleriyle takip etmeye çalışıyoruz. Bugün e, bazı yazı, köşe yazılarını okumaya çalışmıştık. Şimdi e, Mehveş Evi'nin yazısına bakalım Milliyet Gazetesi'nde. Cumartesi gecesinden beri gördüğüm, duyduğum şiddet ve hukuksuzluğum boyutları tek kelimeyle ...dehşet verici diye yazmış... ...trajik gece başlıklı yazısında... ...bu insanlık dışı muameleyi... ...kimse hak etmedi... ...açıkça söylenmese de sıkı yönetimden... ...hiçbir farkı yok bu yöntemlerin... ...demiş... ...ayne... E, Dan, ...Danzikyan'ın da... E, ...yazdığı gibi... ...çığırından çıkan rejim yazısında... ...kaleme almış olduğu gibi radikalde... ...milliyette de Mehve Şevin... ...tamamen bunun bir rejim... Değişikliğine benzer bir sıkı yönetimi içerdiğini söylüyor. Polis yer yer kask numarasını kapatıp insanların arasına mekanların içine daldı. Kapalı ortamlara gaz atıldı. Hedef alınarak sivillerin üzerine su ve gaz sıkıldı. Thomas sularına valinin tabiriyle ilaç katıldı. Kastettiği böcek ilacı mıydı diye soruyor evin. İnsanlar acıdan cayır cayır yandı. Köprü yolları jandarma kuvvetleri desteğiyle kapatılmaya çalışıldı. Gözaltına alındığı söylenen kişilerin nereye götürüldüğü belli değil. Gaz fişeğinden yaralananlar Türk Tabipler Birliği'ne göre 788 kişi. Yaralılara yardım eden doktorlar elleri arkadan kelepçelenerek götürüldü diyor ki bunu sonradan bu tuhaf haber bir de provokatör şeyi veren ...hissi veren bir açıklamayla... ...Türk Tabipliği bir Birliği'nden yapılan... ...bir açıklamayla... Evet. ...hatta bizden değil... ...tıp öğrencisi de değil... ...ama nereden geldikleri belindi ...hatta birisinin de... ...sabıkalı bir hırsız olduğu belirtiliyor de, dendi ama gözaltında alınan gözaltına alınan doktorların olduğu da söylendi. Evet, evet bu ayrı bu ayrı ve revirlere ve gaz e, hastanelere gaz atılması durumu da ayrı diyelim. Fakat yani sabık e, sabıkalı kişilerin e, doktor kılığında... dolaşıyor olmaları revirlerde polis müdahalesi sırasında e, dolaşıyor olmaları gerçekten e, başka rejimlerde polis devleti rejimlerinde sık sık Rastlandığı bilinen yöntemleri de hatırlatmıyor değil. Yaralılara e, bas, e, savaşta bile yapılamayacak korkunçluklara şahit olduk diyor Mehveşev'in. Revirlere, hastanelere bile gaz atıldı. Basın mensupları tartaklandı, gözaltına alındı. Sivillerin kendini korumak için tek şansı olan solüsyonlara bile el kondu. Buna, evet. buna, buna da tanık olduk. Evet. İlton Oteli'nin içerisinde... E, ...polis içeri girip insanları gözaltına alamadı... ...belki ama insanların suratındaki... ...maskeleri ve o biber gazının... ...etkisini yok etmek için... ...kullandıkları solüsyonları... ...topladı ve... ...tekrardan otel dışına çıktı. Böyle durumları da... Bel koydu maskele, el koydu evet, evet. yani, yani insanların şey... özel mülkü olan... ...kendilerini korumak için... ...belki de tek... E, ...silah demeyeyim de koruma aracı olan... ...maskelerine ve gözlerinin yanmasını, ağızlarının, burunlarının yanmasını önleyecek olan o özel hazırlanmış, evde hazırlanmış solüsyonlara da gasp etti diyebiliriz. Evet, yani o bez maskelerden bahsediyoruz. Yani temel önüne sürülen argüman suratlarını kapatması gerekiyor. ...gibi bir durum. Bez, bez olması da şart değil. Yani evet, Başka türden diğerlerini gaz de maskeleri tabii. hepsini alıyorlar. Ve aynı zamanda bu suratlarının kapatıldığı argümanının tam karşısına da şeyi koyabilmek mümkün galiba. Polislerin kasklarındaki numaraların görünmemesi... ...hatta Ankara'da olduğu gibi pet kişilerin etiketleriyle kapatılmış olması gibi durumları da koyabilmemiz mümkün. Ortada ikili bir karşılaştırma yapabilmek evet, de yıllardan mümkün. yıllardan beri e, bu kadar ağır bir... E, ...polisiye tedbirler, manzumesi toplamı görmemiş olduğumu kendi payıma söyleyeyim. Yani özellikle tabii 12 Eylül 1980 rejimi ama onun ötesinde de daha da devamı geliyor. Şu şekilde devam ediyor evin. Çarşı grubu üyeleri suç örgütü kurmakta suçlanıyor. Polis kurşunuyla ölen Ethem Sarısülüğün cenazesi bile engellenmeye çalıştı. İstanbul yangın yeriyken ana haber kanalları yine dört maymunu oynadı diyor. Ve park boşalmadan saldırılar diye, e, alt başlığıyla da neler olup bittiğini, Gezi Parkı'nın polis müdahalesi yaşandığı zaman neler olup bittiğini aktarıyor. Evet, görme kötüyü, işitme kötüyü, söyleme kötüyü. Maymunlar bunlar... Park boşalmadan da biz bir saat önce gezi parkına gittiğini söylüyor. Kadın çocuk çocuk doluydu. Nöbetleşerek azalarak devam kararı konuşuluyordu. Üniversite sınavı ve hafta sonu kalabalığı nedeniyle müdahale beklenmiyordu ama Tayip Erdoğan'ın gezi parkı boşaltılacak emrinden sonra herkes tedirgin oldu. 20-30'da bir hareketlenme başladı. Taksim tarafından polis anons yapmıştı. Oluk oluk vatandaş Gezi Parkı çıkışına yönelmeye başladı. Öyle kalabalıktı ki polis parkın diğer ucuna ulaştığında hala tam boşalmamıştı. Ne taş atan vardı ne direnen. Öyle çok gaz sıkılıyordu ki filtreli maskeme rağmen yanmaya başladım. Elma daha doğru kaçan kalabalığa katıldık. Polis Gezi Parkı'nı boşaltmakla kalmadı. Sokaklara sürdü insanları panik çıktı. Arkama baktığımda divan otelinin girişi gaz bombalarıyla aydınlanıyordu. Yani televizyonların evet. bu şeyi e, şayanı hayret diyebileceğimiz bir tavırdı. Yani bu 18 gün boyunca Gezi Parkı'ndan herhangi bir yayın yapma zahmetine katlanmadı. Ana kanal, ana akım medya kanalları. Oradaki o e, dayanışmacı ruhu o komün ruhunu yansıtan bir kanala pek rastladığımı hatırlamıyorum. Ama de. havai fişeklerle polise saldıranlar ya da sapan kullanan insanların görüntüleri gayet net bir şekilde canlı yayından neredeyse bütün televizyon kanalları üzerinden evet. naklen verildi. Böyle bir ayıp da e, çok ayıp bir durumda işlendi. Bunu da tespit ederek devam edelim. Evet devam edelim. Kervansaray civarında açık bir kafaya girdik diyor. Çoğunlukla kadınlar oturuyor kahve içiyorlardı. Yani normal hayat devam ediyordu. Divan Atöly'ün hemen önünde gaz bir tanesi olarak ben de bunu söyleyebilirim. Daha önce bir röportaj yapmaya gitmiştim oraya. Bostanların nasıl ortaya çıktığına dair... Konuşma gitmiştim. Konuşmanın tam sonrasında, bitiminde müdahale yaşandı. Divan otelinin önüne kaçtık. Divan otelinin tam kapısının önüne de gaz bombası atıldı. Biz de aynı şekilde e, Harbiye yolundan gittik. Kervansaray civarında açık bir kafeye girdik diyor. Çoğunlukta kadınlar oturuyordu ve kahve içiyorlardı. Aşağıda tuvalet kuyruğunda beklerken, yukarıdan patlama sesleri geldi. Fırladım. Ortalık gazla kaplıydı. Arkadaşımın yanındaki masada oturan bir kadına gaz kapsülü is isabet etmiş. Sokağa çıkamadık diyor. Biz de konuşmuştuk zaten tam bu sıralarda Mehveş evinde ve hapsolmuş vaziyette e, Nutku da adeta tutulmuş bir şekilde anlatmaya çalışıyordu olup bitenleri. Tam o sırada canlı yayında e, bizim mikrofonlarda birkaç kelime etme fırsatı buldu. Ve şunu söylüyor yani çoğu korumasız ve her yaştan kadın 30-40 kişiydik. Çalışanların yardımıyla boş bir salona sığındık işte tam oradan konuşmuştuk. Bir saat sonra çıktığımızda elma daha gaz içindeydi. Hilton'un önünde toma su fışkırtıyordu. Gaz bombaları peş peşe atılıyordu. Büyük bir kalabalık vardı. Biraz daha geriye Valik konağına çekildik. Bir mekanda soluklanırken Fulya ve Osman Bey tarafından büyük kalabalıklar gelmeye başladı. Sonra bir grup daha yüzlerce belki binlerce insan. Evet. Bunları da o akşam ve sabaha karşı konuşma fırsatları, fırsatımız oldu zaten. Evet. Badyoda çeşitli arkadaşlar var. Polisin ne kadar bu işin devam ettireceğini bilmediğini, belki de bildiğinin göstergesi olarak da... ...yani cevahir önüne kadar insanlar, cevahir alışveriş merkezi önüne kadar da insanlar tomalarla ve... E, ...tazlikli sularla ve gaz bombalarıyla kovalandı ve trafik akıyordu. Normal hayat devam ediyordu Taksim ve Mecdeköy arasında. İnsanlar alışveriş yapmaya gelmişlerdi. Turistler Cevahir e, Alışveriş Merkezi'nin önünde bekliyorlardı... ...ve onlar da ne olup bittiğini anlamadan hemen gaz bombasının ne olduğunu bir anda anladılar diyelim. Yani etrafa kaçınan, kaçışan insanlardan tutun da mahallelerin ortasında Cevahir Alışveriş Merkezi'nin kenarındaki mahallelere barikat kuran insanlara kadar... Her şeyi görebilmek mümkün de aslında o direnişin yaşandığı gece. Şu şekilde devam ediyor. Evin e, vali konağı girişinde çatışmalar tekrar başladı. Göstericiler barikat kurmaya ve bazıları taş atmaya başladı ama büyük çoğunluğu sadece boya maskesi ve deniz gözlüğüyle sokakta durup slogan atıyordu. Müdahale sert oldu. Herkes geri püskürdü diyor. Ve hepiniz suça ortaksınız şeklinde devam ediyor yazısına. Evet, vali anda bir arkadaşımın evine kendimizi zor attık. Apartmanın içi bile gaz kokuyordu. Ve e, sokak gaz bulutuyla kaplıydı. Evimize gidemiyorduk çünkü Pangaltı ve Ergenekon Caddesi'nde de yoğun polis şiddeti vardı. Evet, saat dört gibi Osman Bey'e çıktık diyor Meyveş evin. Her sosyal sınıftan insan vardı. Şortlu gençler bir iskemleyi çıkarıp e, caddenin ortasında oturan biri babetti genç kızlar, orta yaşlı çiftler sokaklardaydı diyor. Rumeli caddesinde başında duran bir grup da polisle çatışıyormuş. Meveş evinin aktardığına göre. Sabaha karşı kurtuluşa vardığımızda Ergenekon'da savaş hali sürüyordu diyor. Yani bir savaş halinden bahsediliyor. Geçtiğimiz gün e, kurtuluş civarında yaşananlara dair. Artı bir dışında yani artı bir kanalı dışındaki televizyon kanalları yayın yapamadı. Sosyal medya ve vatandaş habercilerinin canlı yayınları... Belki de hayat kurtardı diyor. Bu sadece İstanbul'da değil Ankara ve İzmir gibi birçok bölgede bu vatandaş yurttaş gazetecilerin canlı yayınları gerçekten oldukça fazla hayat kurtardı denilebilir. 14-15 Haziran Türkiye tarihinde bir utanç gecesi olarak kara harflerle geçecek diyor demokratik hak talebini, talebini barışçıl göstericilere gösterilere tahammül edemeyip bir iç savaş yaratanları kimse unutmayacak. Medyasından siyasetçisine, uzmanından trolcüsüne kim olayları karartıyor ve kim inkar ediyorsa bu suça ortaktır diyor. Gerçekten de 14-15 Haziran 2013'te 15-16 Haziran'da evet, aynı şekilde Bundan unutulmayacak bir unutulmayacak. tarih olarak. Şimdi bir parça Türkiye tarihine geçmiş diyelim evet. Teknik bir aksaklık var. Evet. O teknik aksaklığa e, koyduktan sonra, düzelttikten sonra devam edeceğiz. Böyle bir durum vardı. Meyve Şev'in gerçekten bir savaş gazetecisi gibi anlatmış. Yani Pınar Öğüs aynı şeyi söylüyordu. Ben bir savaş gazetecisi değilim ama İstanbul'daki ve belki de Türkiye'deki bütün gazeteciler, muhabirler bir savaş gazeteciliği e, durumuyla yakından oldukça yakından temas eden bir e, 18 gün geçirdi diyebiliriz ama bazen de oldukça böyle, Bundan yaşamda. böyle de e, devam edeceği e, bes belli anlaşılıyor. Çünkü çok o, geren bir iktidar partisi ve onun başı var öbür taraftan da. Buna e, korkuya boyun eğmeyen oldukça ciddi bir ...topluluktan bahsediyoruz... ...kalkışma evet. devam ediyor... Kurumsal, yani... ...kurumsal olarak da bu tepkiler... ...devam ediyor... ...KESK, Türk Tabipler Birliği, TMOB ve DİSK... E, ...dün gerçekleştirdikleri... ...toplantıda gerginlik bitene kadar... ...süresiz iş bırakma kararı almış... ...kararın örgütler tarafından... ...yapılacak açıklamalarla resmen kamuoyuna... ...dekleri edilmesi de bekleniyor deniliyordu... ...ve... E, ...devrimci İşçi Sendikaları... ...Konfederasyonu Genel Başkanı... ...Kani Beko... Bakan, baş, başkanlar Kurulu ve disk yönetiminin 30 kişinin katıldığı toplantı sonrasında aldıkları karara ilişkin ilk yaptığı açıklamada genel grev ifadesi kullanmadan üretimden gelen gücümüzü kullanarak alanlara çıkacağız demiş. KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul'da yarın KESK üyeleri iş yerlerine gidecek buralarda bildiri okunacak daha sonra üretimden gelen gücümüzü kullanarak üyelerimi Üyelerimiz alanlara çıkacak demiş Kesk Genel Sekreteri Tombul diskin yanı sıra Türk Tabipler Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yani TMOB ve Türk Diş Hekimleri Birliği'nin de ortak karar aldıklarını açıklamış. Tombul anılan örgütlerin üyelerinin yüzbinlerce kişiden oluştuğunu da not etmiş bu açıklamasına. Evet. Yani şimdi 900 bin kişinin greve gideceğinden söz ediliyor. Bu sayı böyle bir sayı da e, bizde var ve birkaç e, açıklama daha var onları da söyleyelim. Greenpeace'ten halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden e, polis şiddetini kınama e, bildirisi var. Başbakan Erdoğan'a da soruyor. Polis revirlere çocukların sığındığı yerlere aşırı biber gazı plastik mermi ve tazikli su kullanırken hangi yasaları çiğnedi diye soruyor. Evet. Evet. yani şeyi de söylemiş... ...Başbakan neden korkuyor demiş... ...hükümet son dönemde... ...ya yani polis revirlere... ...çocukların sığındığı yerleri aşırı biber gazı... ...kullanırken hangi... ...yasaları çiğnedi... Halk, ...yargı kararı ve halk oylamasına kadar... ...parka dokunmayacağını söylemişken... ...parkta kimseye zarar vermeden... ...bulunan insanlara gösterilen... ...bu öfke... ...parkın aniden boşaltılmak istemesi neden... Hükümet son dönemde Belgrad ormanlarına zarar verecek üçüncü köprü inşaatı için milyarlarca dolarlık anlaşma imzaladı. Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek ellinin üzerinde kömürlü termik santral ve sekiz nükleer reaktör binlerce hidroelektrik santral için taahhütler verdi. Ve bu projelere karşı çıkan pek çok insan Gezi Parkı'nda insanların yirmi gündür karşı karşıya kaldığı aynı şiddete maruz kaldı diyor. Türkiye'nin 3'te ikisini yükleyerek karşı yerel haklar, halklar, kömüre ve HES'lere karşı yaşam haklarını, doğalarını savunuyor. Evet, çevrecilik sadece şehirlerde çevre düzenlemesi yapmak, ağaçları bir yerden bir yere taşımak, başka bir yere dikmek, çiçek dikmek değildir deniliyor açıklamada. Aynı zamanda çevreciliğin tüm Türkiye'yi etkileyecek halk sağlığını ve doğayı tehdit eden projeleri sorgulamaktır. Temiz kaynakları değerlendirebilmek ve bu projeleri Halkın taleplerini dinlemek şeklinde oluşacağından bahsediyor Greenpeace. Ve Gezi Parkı'nda ağaçları korumak için barışçıl bir şekilde direnen insanlara gösterilen şiddetli müdahale ise bardağı taşıran son damla oldu. Biraz önce saydığınız e, ve beraber saydığımız olayların hemen ardından Greenpeace barışçıl protesto hakkını ve şiddetsiz bir şekilde ifade özgürlüğünü kullanan insanları desteklediğini de belirtmiş yaptığı açıklamasında. Taksim dayanışması tarafından sürdürülen forumlar sonrasında alınan karara istinaden tüm kuruluş ve partilerin yaptığı gibi de çadırlarını ve logosunu Gezi Parkı'ndan çekmişti. Ancak anayasal bir hak olan barışçıl ve barışçıl ifade özgürlüğünün ihlal edildiği durumlara tanıklık etmeyi çevreyi koruma mücadelemize devam ettirecek. Şiddetsiz protestoculara, şiddet kullanmayan protestoculara tıbbi yardım için ofisime, ofisimizin Gerektiğince açık tutmaya devam edeceğiz diyor. Kapılarımız açık diyor de göstericilere tıbbi yardım için. Evet bu arada Explainer diye bir internet sitesinde de ilginç bir şeye rastladım. Ben onu da dinleyicilerle e, ve arkadaşlarımızla paylaşayım. Yani son günlerde binlerce ve binlerce insan Türkiye'de protestoda bulundu. Farklı... E, e, ...sebeplerle sokağa çıkmış olmalarına rağmen... ...Türkiye'nin aşırı e, biber gazı e, kullanımına karşı çıkmakta birleşiyorlar demiş. E, ve e, 2011 tarihli bir e, kendi yaptığı bir araştırmaya referans veriyor Explainer sitesi. Brian Palmer yazıyor buradan. ...ve şunu söylüyor... bu iki, ...bir hafta... ...on gün önceki bir yazıdan... ...aldım bunu buldum... ...yani... E, ...kimyasal bir silah olduğu halde... ...göz yaşartıcı gaz denen gaz... ...CS galiba kullanılıyor... ...aslında legal sayılıyor... ...yani ancak savaşta... ...ironik bir şekilde... ...savaşta kullanılmasına izin veriliyor... ...hatta Vietnam savaşında... ...CS diye kısaltılan bir gaz bu açımlanmış halini telaffuz etmek zor olacak. Ama düşman askerlerini şey yapıp zayıf zafa düşürüp ondan sonra da konvansiyonel silahlarla öldürmeye yarıyor. Viet Cong diye adlandırılan Vietnam'daki savaş evet. sırasında Vietcong savaşçılarını e, şeylerinden, sığınaklarından çıkartmak için kullanılmış. İşte portakal gazı. Evet, olarak o, e ay, Agent e Orange değil ama. Ama Agent Orange da aynı şekilde kullanılmış mıydı? Vietnam'da? Agent Orange bambaşka bir şey. O ormanların yapraklarını dökmek için kullanılıyor. Çok zehirli bir plastik. Ve hala etkileri devam eden bir şey. Evet, evet. Yani Vietnam Savaşı'nda kullanıldığını dair bir şeyler bu, okumuştum. Ben. Bu da Vietnam Savaşı'nda kullanılan bir şey ama e, bu askerleri şeyin içinde düşman askerlerini tırnak içinde şeyde kullanmak için e, sığınaklardan barınaklarından çıkartmak için ondan sonra da ya teslim almak ya da öldürmek için kullanılıyor. Ya da kaçarlarken bombardımanla öldürmek için tünellerden çıksınlar diye kimyasal silahlar sözleşmesine e, taraf olanlar. Ee, bile ülkeler bile bu kalabalık kontrolünde isyan kontrolünde kullanılan çevik kuvvet gibi şeylerde kullanılmasına izin veriliyor ama savaşta yasak ilginç bir şey kapalı mekanlarda kesinlikle e, kullanılması yasak ee, ve e, bunlarla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var Evet bununla alakalı aslında bir haber daha vardı dün e, polis otobüsünün içerisinde patlayan neden bilinmeyen bir şekilde patlayan biber gazı bombasından bahsediliyordu. Buradan bir çağrı da yapalım istiyorsanız bu biber gazına maruz kalan polisleri onlar da bir an önce gidip tıbbi tetkiklerini yaptırsınlar. Çünkü Türk Tabipler Birliği'nin yaptığı açıklamaya göre bu söz konusu gazların uzun dönemdeki etkileriyle ilgili yeterli bilgi bulunmuyor. Raporda yüksek miktarlarda ve uzun süreli maruz kalmalarda toksik risklerin arttığı ölüme yol açabileceği de belirtiyor. belirtiliyor. Bu kendi bombalarından e, muzdarip olan doktorlar da aynı şekilde gitmesi gerekiyor galiba. Ve Türk Tabipler Birliği 3-5 saniyede etki eden gazların vücuttaki etkilerinin 15-60 dakika içinde yavaş yavaş azaldığı sonra... Deriden emilip sinir uçlarıyla biriktiğinde kişinin maddenin etkisinden kurtulmasını saatler aldığından da söz ediyor. Evet. Ve şöyle şeylerden de bahsediyor. Ee, astım, onu bir bulayım. Ee, raporda astım hatanın başlaması nefes darlığı, hipertansiyon hatağı gibi sağlık sorunlarında yaşandığı görülmektedir. Bu polisler de kendi bombalarından etkilenen polislerin de bir an önce Doktora sağlık ekiplerinde başvurmaları galiba gerekli. Gerekli evet. Bu, polislerin e, meslek hastalıklarından e, meslek hastalıkları kabirinden nelere maruz kaldıkları konusunda da Ali Rıza Tiryaki ile de bir e, görüş yapmıştık. Belki onu da önümüzdeki bugün ya da önümüzdeki günlerde yayınlama fırsatımız olur. Evet şimdi bu süreyi de saati de tamamlayalım ve biraz çıkıp nefes alalım.